Bugün Allah nasip ederse Türkiye'nin mevcut gündemi dolayısıyla adil yargı konusunda birkaç kelime söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin yargılama sistemi 19. asırda başlayıp 20. asrın ilk çeyreğinin biraz sonrasına kadar tamamen batılılaştırılmıştır. Benim e, işte yaptığım çalışmalar, gördüğüm şeylerde 19. asrın ilk yarısına kadar Osmanlı'nın 6 asırda çıkardığı kanunların tamamını şu cebinize koyardınız burada bir şişkinlik yapmazdı. Yani herkes hukuki yönden nasıl durumda olduğunu çok iyi bilirdi. Hakları neler, görevleri neler. Daha önce size bahsetmiştim. İstanbul Müftülüğü'nde ki orası Şeyhülislamlık makamıdır. Kudüs Ermenilerinin bir şikayetini ve o şikayet üzerine Kudüs, Kudüs mutasarrıfına yani Kudüs Valisine yazılan yazıyı görmüştüm yani asıl vesika birisinin naklettiği bir şey değil, vesikanın kendisi. Kudüs'te yaşayan Ermeniler şikayette bulunmuşlar. Kudüs mutasarrıfı bizden fazla vergi istiyor. Halbuki Hattaboğlu Ömer Kudüs'e girdiği zaman yani Hz. Ömer'i söylüyorlar bizim atalarımızla bir sözleşme yapmış. Biz ondan daha fazla vergi vermek istemiyoruz. Majyapahalık tarafından yazılan yazı ki bir nüsaşı İslamlıkta idi diyor ki Hazreti Ömer Kudüs'e girerken Ermenilerle hangi sözleşmeyi yapmışsa ona uymak zorundasınız. Ondan bir kuruş fazla alamazsınız. Diyor. İşte büyük devlet böyle oluyor. Batıya yönelme başladı 1841 o andan itibaren artık her gün işte bugün yönetmelik dediğimiz şeyler, kanunlar falan çıkmaya başladı ceza yasaları, yasaları batıya uydurulmaya başlandı yargı hukuku batıya uydurulmaya başlandı ve o zaman Birinci tertip düstur, ikinci tertip düstur diye o çıkan kanunların yer aldığı kitaplar oluşturulmaya başlandı. Bu yetmedi sonra düsturlar artık çoğalmaya başladı ki hukuksuzlar bunu gayet iyi bilir. Mesela Ahmet Bey çok iyi bilir o düsturların ne kadar geniş yer kapsa kapsadığını değil mi? C Ciltler efendim, Sırtınıza, Sırtınıza taşımanız imkansız tabi, bir, bir, bir otomobilde de biraz zor taşınır. Yani 6 asır boyundaki boyu çıkarılan bütün kanunları cebinize koysanız şişkinlik yapmazken kısa sürede düsturlar, sonra düsturlar da bırakıldı çünkü düstur da yetmemeye başladı. Bu defa günlük resmi gazete çıkarılmaya başlandı. Şu anda Büyük Millet Meclisi bir e, kanunlar fabrikası gibi çalışıyor, onun da bir sürü yan sanayi var. Dolayısıyla siz eğer hukukçuysanız artık hukukçular da yani avukatlar da e, ihtisaslaşmaya başladılar çünkü takip etmeleri imkansız. Hatta belli bir konuda ihtisaslaşmış avukat bile bütün o konudaki yasaları takip edemiyor o kadar çok yasa çıkıyor ki. Dolayısıyla insanlar büyük bir bilinmezlik deryası içerisinde. Bakın bir taraftan Hazreti Ömer'in Kudüs'e girerken verdiği sözün sonuna kadar tutulduğu bir Osmanlı devleti bir taraftan da batıya yöneldiği zaman oluşan şey. Şimdi batıda insan hak ve hürriyetlerin olduğundan bahsediliyor ki, ben buna asla inanmıyorum. Niye derseniz, bu hapishanenin içerisindeki hürriyet gibi. Yani bir hapishanenin içerisinde insanlara bütün hürriyeti tanıyorsunuz. Onun gibi bir şey, niye öyle söylüyorum? Bir teokratik bir devlet sistemi vardır batıda. Mesela hiç, Osmanlı padişahlarının baştan sona kadar bütün yetkilerini toplasanız batılı devlet anlayışındaki bir başbakanın yetkilerini mümkün değil karşılamaz. Ha, Onları ben şey yapmıyorum ben ne kadar tenkit ettiğimde gayet iyi bilirsiniz. Yani onların iyi olduğunu söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre değil yani. Çünkü orada da bir sürü tenkit edeceğimiz şeyler var ki ediyoruz zaten sık sık. Ama bunu, biz bunu tenkit ederken batı ile karşılaştırarak etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırarak ediyoruz. İkisi arasında büyük fark var. <gülüyor> Bir kere devlet teokratiktir batıda. Niye teokratiktir? Çünkü 4 asır boyunca Katolik Kilisesi'ne karşı mücadele eden Fransızlar başarılı oldukları zaman Katolik Kilisesi yapısını devlete taşımışlardır. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar ki. Ondan sonra bir kredi sistemi vardır. Faiz sistemi. Faiz sistemi zaten insanları zenginlere köle yapmaktadır. İnsanları, toplumları ve devletleri Bir de biliyorsunuz hürriyeti bağlayıcı ceza var. Hapishaneler ağzına kadar dolu. Osmanlı'da hapishane yani şeyden sonra ortaya çıktı. Batıya benzemeye başladıktan sonra ortaya çıktı. O zamana kadar hapishane dediğiniz yerler küçücük şeylerdir yani tutuk evleridir. Orada da mesela Osmanlı e, mahkeme kararlarında görmüşümdür. Müddeti i Medide ile hapis. Yani süresiz hapis, bir hafta sürer. Ya da bir ay sürer neyse yani. Bazen iki ay, bazen üç ay, o, o da öyle boş durmaz, ölü olduğu zaman kürek cezası edilir, yani şey yaparlar giderler gemilerde kürek çekerler. Giderler, şeyde zaman öldürmezler, yani bir faydalı bir iş yaparlar. Bir de yargı sistemi. Şimdi bu yargı sistemiyle, bu ekonomik sistemle, bu devlet anlayışıyla, bu ceza sistemiyle insanlara hürriyet verdiğiniz zaman bu hürriyet işte hapishane koğuşundaki hürriyetten öteye geçmez. Şimdi bu işin arka planını çok iyi bilmemiz lazım. Yani Batılı insanın zihnini oluşturan yapı ile bizim zihnimizi oluşturan yapı aynı değil. Onun için mesela Batı'da laikliğin ortaya çıkması için 4 asır kanlı mücadeleler olmuştur. Türkiye'ye laiklik geldiği zaman kimsenin ruhu bile duymamış. Neden böyle? Çünkü demişlerdir ki işte herkes inandığı gibi yaşama hürriyetine sahip olacak. E zaten öyle. Bir Müslüman için bunu söylemeye lüzum yok ki. Yani Allahü Teala Bakara Suresi'nin 256. ayetinde diyor ya sözüyle la ikraha fit din. Din konusunda hiçbir baskı olmaz. Kat tebeyyine rüştü mine'l gay. Şey Olgunluk hayalcilik hayalcilik karşısında iyice ortaya çıkmıştır. Yani insanların böyle boş hayallere dalmasıyla doğru yolda gitmesi arasındaki fark iyice ortaya çıkmıştır. Ve minge kurbutta uut ve yumin billah kim zorbaları tanımaz Allah'a güvenirse fakat istemse kebil gurbetil vutken sağlam kurba yapışmış olur. Şimdi din anlayışımız böyle bizim. Ve bizde şu vardır mesela yargı sistemimizin en temel ögelerinden bir tanesi şudur. Beraat zimmet asıldır. Yani kişinin suçsuz ve borçsuz olması temel prensiptir. Çünkü insanların analarından suçsuz ve borçsuz olarak doğarlar. Aksini iddia eden kişinin bunu ispat etmesi gerekir. Ondan dolayı Allahu Teala bize adil olmamızı emretmiştir. Maide suresinin 8. ayeti 107. sayfa okuyalım orayı. Bak diyor ki Allahü Teala Ya iyel-lezina amenu kunu qawamina lillahi shuhada bil-qist. Müminler, Allah için dik duran kişiler olun. Ve adil şahitler olun. Kıst kelimesinin anlamı çok önemli. Yani herkesin hakkını verin. Kimin hakkını ise onu verin. Hem yani Türkçemizde taksit vardır ya aynı kökten. İşte bu ay iki yatırdım dersiniz ne demek bu ay ödemem gereken borcu ödedim demiş olursunuz. İşte burada herkesin payını verin. Şeh şey bil kıst. Adil şahitler olun. Velayece menkum şena'en kavmin ala Bir kavme olan kininiz, nefretiniz sizin adaletten şaşmanıza, şaşma günahına sizi sokmasın. Sevmeyebilirsiniz karşı tarafı. Sevmemeniz başka bir şeydir, adalet başka bir şeydir. ''i'dilû huwa akrabu takva Siz adil olun, dengeli davranın. Yani muhatabınız kim olursa olsun, bu takvaya çok daha yakındır. Ve takullah, inna Allah habiburum bi maatamelun, Allah'tan korkun, çünkü Allah sizin ne yaptığınızdan haberdardır. Şimdi, tabi bunlar söz olarak Batı'da da kullanılan sözlerdir ama onların zihinsel arka planı çok önemlidir. Onların zihinsel arka planında ne var? İnsanın günahlı olarak dünyaya gelmiş olması vardır. Yani çünkü onlar, bak bizde aradaki temel farkı görüyor musunuz? Bizde beratizm'e tasıldır. Dolayısıyla bir kişinin suçsuz ve borçsuz olması temel prensiptir. Yani mahkemelerde size her zaman söylüyorum, Osmanlı mahkemelerini 21 sene e, mahkeme arşivinde şey yaptım. Yani Allah'a hamd ol, ben zannetmiyorum dünyada bu konuda benim kadar bilgisi olan bir kişinin olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani şey yapın, bugün televizyonda tarihin arka odasında bir hanımefendi var, profesör. Şimdi ismini hatırlayamadım. O Edebiyat Fakültesinin dekanıydı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde dekandı o. Ben de İstanbul Müftülüğü'nde çalışıyorum. Bu dediğim 20 seneden Epeyce fazla olmuştu belki 25 sene önceki bir olay. Avrupa'ya gitmiş, şey affedersiniz Amerika'ya gitmiş. Kendisi tarihçi, üniversiteleri dolaşmış, tarih bölümlerini dolaşmış. Ondan sonra telefon etti geldi bana dedi ki ya sizi bir ziyaret etmek istiyorum buyurun dedim geldi yanıma baktı aa çok da gençmişsin dedi. Hayırdır dedim ne oldu? Amerika'da nereye gittiysem seni sordular dedi. Ya ben de bu çok, ben böyle bir ilim adamı niye şimdiye kadar tanımıyorum diye düşündüm. İşte seninle tanışmaya geldim. Sen de çok gençmişsin dedi. Niye? Çünkü çok sayıda Amerikalı araştırmacıya yardımcı olduk bu 21 sene boyunca. Bizi Amerika'ya götürmek için tekliflerde bulundular ama mesela onlar beni tarihçi olarak bilirler. İngiltere'de de bakın şu kitabın Doktor Doktor Roth Murphy bu kitabın İngiltere'de okutulduğunu, kendisinin okuttuğunu söyledi bu bizim kitap. Ben size söylemiştim. Bunu 1984'te yazdık. Bunun yazılması yani benim doktora tezimdir. Bunun basılmasından sonra Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Alsınlar çünkü Allah'a hamdolsun yani dünyada sahasında ilk bir çalışma ki hala onun zannetmiyorum, duymadım çünkü şimdiye kadar. Kültür Bakanlığından gelen yazı satın almaya değer bulunmamıştır. İki dakika sonra Harvard Üniversitesi'nden bir yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk, lütfen şu adresi 50 tane ödemeli olarak gönderir misiniz? diye. Tamam mı? Şimdi peki bunu niye söylüyoruz? Şimdi bir şey söyle. Şimdi geçenlerde bazı arkadaşlarım şunu konuştu. Efendim, sanki bizi birilerinin lehine, birilerinin aleyhine gibi göstermeye çalışıyorlar. Ne demek bu ya? Peki bu, bu bununla ilgili Türkiye'de herhangi bir üniversiteden, biz, biz, benden bir e, sohbet istenmiş midir? Hayır. Ya da herhangi bir devlet yetkilisi demiş midir ki ya bu konuları sen iyi biliyorsun, gel işte şu konuda. Ya da birisi gelip görüş danışmış mıdır? Hayır. Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz ki bizden hiçbirisi birisi hoşlanmıyor. Ne savcısı, ne solcusu, ne futbolcusu, hiçbirisi. Cenab-ı Hakk'a çok şükür hiç kimsenin hoşlanması için de en küçük bir hareketimiz de yok. Onu Allah'a hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a çok şükür ederek söylüyorum. Dolayısıyla biz burada bir şey konuşurken ne hükümetten yana konuşuyoruz ne de bir başkasının karşısında konuşuyoruz. Biz doğruları söylüyoruz. Fırsatları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi <gülüyor> Avrupa'da eğer yani Avrupa'nın zihinsel arka planında insan günahlı doğar. Onun için bak şimdi sen şuradan oku. Bak şu an şu an Katolik Kilisesi'nin ve ahlak ilkeleri. Kendilerinden aldığım kitapta orada İncile girmiş olan bir söz. Ama İncil'in değil, Paulus'un sözüdür. Paulus Hristiyanını boza, Hıristiyanlığı bozan kişidir. Ama sözü incilek sokulmuştur ve ondan sistem oluşturulmuştur. Oku bakalım. Tabi önce kitabın kaynağını kitabı söyleyeyim ne olduğunu. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı. Bunun 109. sayfası, paragraf numarası da 402. Alıntıların hepsi de İncil'in Romalılar bölümünün 5. kısmından alınmış. Yani şeyin Romalılar'a mektubu, Pavlus'un Romalılar'a mektubu. mektubu. Evet. Onun açıklaması. Başlık şöyle, Adem'in günahının insanlığa getirdiği sonuçlar. Adem'in günahı tüm insan soyuna geçmiştir. Pavlus şöyle diyor, Bir adamın söz dinlemezliği yüzünden bütün insanlar günahkar kılındı. Romalılar 5'e 19. Aynı şekilde günah, bir insanla ölümde günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece bütün insanlar ölümlü oldu. Çünkü hepsi günah işledi. Tamam. Şimdi insanlar günahkar. Şimdi bu, sistem bu. Peki, günahtan kurtulmak için ne yapmak lazım? Vaftiz etmek lazım. Yani vaftiz olursan dine girersin. Bir gün <gülüyor> ee, bir ee, lutheryen papaz doktora yapmak istemiş, ben o zaman Dünya Dinleri Kültürü Bölümü başkanıyım. Benim yanıma geldi. Benim yanımda doktora yapmak istiyor. Ben ona sordum, yani siz lutheryensiniz, sizde bu şey var mı? vaftiz, tabi var dedi. Niye vaftiz oluyor? İşte vaftiz olmazsa ebedi cehennemden kurtulamazmış. Eğer şey vaftiz ederse, <gülüyor> papaz kişiyi vaftiz ederse o zaman cennete gidiyor. Dedim ki mesela dedim bir insan gelse, sizin kilisenize devam etse, maddi durumda iyi olduğu için de size çok yardımcı olsa ve sizin bütün öğretilerinize candan içten inansa ama vaftiz olmasa bu adam öldüğü zaman ne olur dedi ki cehenneme gider. <gülüyor> Peki dedim bir insan vaftiz oldu. daha Çocuk yaşta insanları vaftiz ediyorsun, evet ediyoruz dedi. Bunlar doğduk, büyüdükten sonra kiliseyi hiç tanımıyorlar. Reddediyorlar. Bunlar öldükleri zaman nereye giderler? <gülüyor> Cennete dedi. Çünkü vafsız oldular. Dedim ki bazıları Müslüman oluyor, bazı şeyler Hristiyanlar. Bunlar size göre Müsl Müslüman mıdır? Hayır değildir dedi. Niye? Biz onları kiliseden çıkarmadık ki. Dedi. Şimdi, bir, kise, bir kişinin Hristiyan olması da, bak bunlar niye protestan çünkü Katolikler derseniz bu biraz farklı şey yaparlar. Bunlar biraz daha Katolik kilisesine baş kaldırmış bir grup. Peki bu kimin dini? Bu kimin dini? Bakın bizde ne diyor Cenab-ı Hak? Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben söylüyor. Kasas suresinin 56. ayet 28. sure. İnneke la tehdi men ahbabte. Ya Muhammed sen hoşuna giden kişi yola gelmiş sayamaz. Velakin Allah يهdi men yeşâ. ama Allah hidayeti tercih eden kişiyi yola gelmiş sayar. Önce kişi tercih ederek sonra Cenabı Hak onaylayacak ve o bil muhtedin çünkü yola gelmiş olanı en iyi Allah bilir. Yola gelmek kalp işidir. Kalpten karar verip vermediğini Allah bilir. Rasullah bilemez. Bakın Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanları dine kabul etme yetkisine sahip değil. Sadece tebliğ eder o kadar. Şimdi hürriyetin doruk noktası değil mi? Bakın Allah'tan başkasına kulluk etmeyi dienimiz kesin olarak yasaklamıştır. Hristiyanlık da yasaklamış. Ama işte Paulus'un Hristiyanlığa soktuğu şey. Yani İncile konmuş ama Allah'ın indirdiği değil. Ne diyor Allahü Teala? "Felyahkum ehli'l-incili bima enzelallahu fi." Maide suresi 46 olması lazım galiba. Ehli İncil Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Paulus'un sözüyle değil. Yani. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْ جَلَ اللّٰهِ فَوْلَا يَكُومُرْ فَاسِكُمْ مُيلَ 46 mı? 47. 47 Fasikun diye mi bitiyoruz onu? Evet. Ha. Kim Allah'ın indirdiği hüküm etmezse onlar fasık kimselerdir, yoldan çıkmışlardır. Bu Allah'ın indirdiği hüküm değil, İncil'e sokuşturulmuş bir şey bu. Bununla sistem oluşturulmuş. Ve kilise Allah'la kulun arasına girmiş. İstediğini dine kabul ediyor, istediğini dinden atıyor. Şimdi böyle bir yapı var orada. Peki bu Paulus niye desteklenmiş biliyor musunuz? Paulus'un Romalılara mektubu. Şimdi bakın şu kitap, din ve devlet ilişkileri. Bizim yazdığımız, 1999'da basılmış bu. Bunun her bölümü o dönemin yetkililerine anlatılmıştır ve Türkiye'de çok büyük etkisi yapmıştır bu kitap. Hala etkisi devam ediyor bunun. Eskiden Türkiye'de bir ilmi toplantı olacak bizim bizim sahada yani İslam'la ilgili bir toplantı olacaktı. İlk üçte ben olmayacağım. Biz, yani 2002'den beri hiçbir toplantıya davet edilmeyiz. 21 sene Süleymaniye Camii'nde vaaz ettik. Bu iktidar geldikten sonra namaz kıldırmamız bile yasaklandı. Onun için biz burada kimsenin lehine ya da aleyhine konuşmuyoruz. Ha bunun üstteki yetkililerin haberi olmayabilir. Ama Süleymaniye Camii'sine namaz kıldırmamız da emrin ve müftülüğün yazılı emriyle yasaklandı. Ben zannediyorum ki Mehmet Aydın Bey'in şey, talimatıyla oldu. Çünkü devlet bakanıydı o zaman. Buraya geldiği gün, yazı geldi. Camide namaz kıldırmamız, ama ya, namaz kıldırmamızı yasaklatan kim? Gayet iyi biliyorum. Neyse onun adını söylemeyin yani. Siyasetçilere baskı yapan bir grup. Şimdi gelmiş burada şunun bunun adına konuştuğumuzu söylüyorlar. Yok efendim niye? Ya kardeşim biz Allah rızası için söylüyoruz. Şunun bu borazanı değiliz. Konuştuğumuz da Allah'ın Allah rızası için insanlara doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı hiç şikayetçi de değiliz. Ama bizim vaaz etmemiz yasaklanmıştır. 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta da sürekli Cuma vaazlarını yaptık. Eski dönemi gayet bilenler çok iyi bilir. Yani bizim buradaki vaazlarımızın Türkiye'nin gidişatına çok büyük etkisi vardı. Bu işin hiç yüzünü bilenler gayet iyi bilir. Şimdi bakın. Paulus Paulus niye etkili olmuştur? İşte bakın Paulus'un gene Romalılara mektubundan bir bölümü daha okusun şey. Yahya, şöyle oku, oku. Paulus'un Romalılara mektubu. <gülüyor> Paulus mektubunda şöyle der. Herkes emri altında bulunduğu hükümetlere boyun eğsin. Zira Allah tarafından verilmemiş bir yetki yoktur. ''Mevcut hükümetler Allah tarafından atanmıştır. Bunun için hükümete karşı gelen Allah'ın düzenine karşı direnmiş olur.'' Gördünüz mü? Hükümeti tanrılaştıran bir anlayış ve bu İncil'de Bu İncil'de Devam et Direnenler, kendilerini sorumluluk altına sokacaklardır. Çünkü hükümdarlar, iyi işler için değil, sadece kötü işler için korkuturlar. Hükümetten korkmamak ister misin? Öyleyse, iyi olanı yap, o zaman onun tarafından övülürsün. Çünkü Allah, o Allah tarafından senin iyiliğin için görevlendirilmiştir. Ama, eğer kötü olanı yaparsan kork, çünkü kılıcı boş yere taşımıyor. Zira, o Allah'ın hizmetindedir. Kötülük işleyene olan öfkenden dolayı intikam alır. Bu sebeple yalnız korkudan değil, gönülden bir bağlılıkla da ona bağımlı olmak gerekir. Evet, tamam. Paulus'un Romalılara mektubu 13. bölüm. Bir de Petrus'un mektubu var. Bir de onları okuyalım. Bak. Ama bunlar bunlar İncil'in aslında sokulmuş. Bunların Hristiyanlıkla bir alakası yok onu söyleyeyim yani. Bak. Bu da Petrus'un mektubundan. Yine incele sokunmuş, yok, bakalım. Petrus'un birinci mektubunda şu ifadeler geçer. ''İmdi, insanlar tarafından kurulan her düzene Rab için bağımlı olun. Gerek başta bulunan kişi olması nedeniyle krala, gerekse valilere boyun eğin. Çünkü onlar onun tarafından yani Allah tarafından suçluları cezalandırsınlar ve iyi iş yapanları övsünler diye gönderilmişlerdir. Bak, Allah tarafından krallar tayin ediliyor görüyor musunuz? Petrus'ta, Paulus'ta öyle söylüyor. Evet. Peki bitti mi? Yok. Zira Allah'ın istediği şudur. Hür kişiler gibi yaşayın ama hürriyetinizi şerre örtü yapmayın. ''Ancak Allah'ın kulları gibi olup iyilik yaparak cahil kişilerin cahilliğini susturun, herkese saygı gösterin, kardeşleri sevin, tanrıdan korkun, krala saygı gösterin.'' Bak, kralayız, krala saygı gösterin. E, böyle bir Petrus'u, böyle bir Pavlus'u hangi kral sevmez? Onun için batılıların iliklerine işlemiştir teokratik sistem. Bugün de aynı inaçladırlar. Bundan birkaç gün önce bir televizyon kanalında yine o şeylerin ruhan lideriyle beraberdik. Protestanların bunu okudum. Aynen kabul ediyorum dedi. Şimdi bir tarafta o bir tarafta da Bakara şey Nisa suresinin 59. ayetini açın lütfen. Aradaki büyük bir büyük farkı görün. 86. sayfa diyor ki Allahü Teala ya yellediğine aminu müminler, atiğ Allah'a ve atiğ Rasul. Allah'a itaat edin ve bu Rasule itaat edin. Rasul çünkü Allah'ın sözünü biz direkt ondan alamayız ancak Rasule aracılığıyla alırız. Onun için Rasule itaat Allah'a itaat etti. Çünkü kendi itaat'tir. Kendi sözünü söylediği zaman Rasul olamaz. Allah'ın sözünü söylediği zaman Rasul olur. Onu da o da Kur'an'da olması gerekir, başka yerde değil. Vüllû Emirimünkum ve sizden olan yetkililere de itaat edin. Şimdi işi burada bırakırsak, Pavlusu ve Petrus'un anlayışına bir destek gibi görebilirsiniz. Ama devamına bakın diyor ki Allahü Teala. Fe'in tenazatun fi şeyin. Herhangi bir konuda nizaya girerseniz, bir mümin Allah Allah ile nizaya girebilir mi? Girerse kafir olur. Peki kiminle nizağa girer? Yöneticiyle girer, değil mi? Peki ne yapacağız? Ferudduhu ilallahi ve Rasul. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Kur'an'a götürün diyor. Yani herhangi bir alimin yorumuna değil, herhangi bir mezhebe değil. Kur'an'a götürün diyor. Yani evrensel hukuk kuralları demektir. Evrensel dememizin sebebi, yani çayinatta geçerli olan ki batılılar buna tabi hukuk derler. Ama onların zihinsel arka planı bunu kavramaya yetmez. Çünkü onların zihinsel arka planını oluşturan şeydir, <gülüyor> Rıstiyanlıktır. ''İnküntüm tu'minûne billâh vel yevmilâkhir'' Allah ve ahiret inanıyorsanız böyle yaparsınız. Hayrun ve وَاَحْسَنُوا eviyle Bu hayırlı olandır ve sonucu en güzel olandır. Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki görevi vardı biliyorsunuz. Bir, Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü sıfatıyla Allah'tan aldığı vahyi ne yapardı? Bize ulaştırırdı. Bir de Allah'ın Nebi'si. Nebi sıfatıyla da Kur'an'ı yorumlardı. Ya, o zaman o, o yorumlarda hata oda, olabilirdi. Onun yorumları hikmettir. Yani doğru yorumlar hikmettir ve bize sünnet diye gelmiştir. Şimdi onunla ilgili olarak Allahü Teala bak Resulullah yani Allah'ın Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin aynı şeyi işte Medine'nin aynı zamanda devlet başkanıydı değil mi? Bakın şimdi Resule muhalefet asla mümkün değil. Peki devlet başkanı sıfatıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edilebilir mi? Mümtahin suresinin 12. ayetini lütfen açalım. 60. sure. 550. sayfa. Bak burada diyor ki hem de kadınlara hitaben söylenen söz. Ya eyyühen nebi. Bak burada nebi diyor, rasul demiyor. Ey nebi ekel Min mü heratiin mümin kadınlar hicret ederek sana gelirse Mekkeden Medineye gelirlerse çünkü oraya kabul edecek ya ybeyi <gülüyor> seninle beyat ediyor sana bağlılıklarını bildirmek üzere geliyorlar bu a Allahüşlik ne bill seninle beyat etsinler Allah ortak koşmamaları velayetlik ne hırslılık yapmamaları, velayetini zina etmemeleri, velayaktun evladı hunle çocuklarını öldürmemeleri. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim hükümler. Velayeti ne büften, yifteliğin o beyineği dihi ne uarculüğün arasından iftira ettiği bir şeyle gelmesin, yani başkalarından kazandığı çocuğu kocalarına maalete mesinler. Ya da birinden kazandıkları çocuğu bir başkasına mal etmesindir Eğer bir gayrimüşluk yapmışlarsa. Ondan sonra ne diyor velaya yasi ne kefi maruf. Bir doğru şeyde de sana karşı çık, çık çıkmamaları şartıyla o zaman ohun onlara sen onların biatlarını sen de kabul et. Bak maruf da sana karşı çıkmayacaklar diyor. Halbuki resul sıfatıyla karşı çıkmak imkansız. Ama nebi sıfatıyla yorumunda hata edebilir. Onun için o kadın yoklayacak. Ya Resul böyle dedi ama hangi ayete uyuyor? Ben uygun görmedim deme hakkı var. Bakın işte feyn tenazuatum'de Resulullah'ın yorumuna bile karşı çıkma hakkı veriyor mu Allahü Teala? Bundan daha büyük bir şey olur mu? Bak bir taraftan krallara itaat edin deniyor. Bir taraftan Allah'ın nebisi de devlet başkanı olsa yaptığı yanlışına karşı çıkma hakkı veriyor. Dolayısıyla bizim yargı sistemimiz buna göre oluşmuştur. Biz de kesinlikle Şüphe sanık lehinedir ve cezada, ceza yargılamasında bilimsel delil şartı vardır, objektif ispat şartı vardır. Ama Batı'nın anlayışına bu yok. İnsanlar suçlu doğuyor zaten. Zaten krallara itaat etmeleri gerekiyor. Onun için onlarda böyle bir şey, böyle bir anlayış yok. Onlardan bize gelmiş olan ceza yargısındaki şey nedir? Efendim diyorlar ki bugün bir savcılık kurumu oluşturulmuştur. Bir kere bu bize kesinlikle yoktur. 19. asının sonlarında batının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çünkü savcı devlet adına şey yapıyor yani bir kere Suç işlenen suçlar devlete karşı işlenmiş sayılıyor, bizde böyle bir mantık hiç yoktur, işlenen suçlar ya e, Müslüman toplumu adına topluma karşı yapılır, tamam o toplumu temsilen e, devlet yöneticilerini falan dersiniz ama sistem çok farklıdır. Şeyde yani kişilere karşı yapılmış suç olarak kabul edilir. Yani mesela bugün babanızı öldürseniz öldürseler dava açma hakkınız yoktur. Savcı dava açacak. Sanki onun babası öldürülmüş. Onun için bakın kimse tatmin olmadığından hastane koridor şey ha şey adliye koridorlarında ne olaylar olduğunu her gün duyuyorsunuz. Fakat bizde herkes tatmin olduğu için suçlar son derece azdır. Bir mahkemede ceza davaları bir yıllık çalışmada 8-10 tane ancak çıkar. Onun için hakimler hem hukuk davası hem ceza davasına bakarlar. Osmanlı'nın son zamanlarında İstanbul'un tamamında 17 tane hakim vardı. Çünkü 17 tane bölge var ya böyle. Şimdi bak, dikkat edin, ne kadar çok. Çünkü kimse tatmin olmadığı için şey e, sıkıntılar çığ gibi büyüyor. Bakın burada şeyde 1984'te yaptığımız çalışma. Şimdi bir diyor ki şimdi mi aklına geldi? Nasıl şimdi? Şimdi Yahya'ya vereceğim okusun. Bak 1984'te yapılmış çalışma. Ta o zamandan bu konuya dikkat çekmişiz. Al, oku bakalım şuradan. Şurayı. Heh, bugün Türkiye'de uygulanan ceza e, yargılaması sistemi ile alakalı. Tabii, o kitabın da ismini söyleyelim. Ha, söyle. Ama yok piyasada yok. Olsun. Kimse kimse dikkat almadığı için ikinci baskısını yapmadım. Kütüphanelerde yani. var en azından. Kütüphanelerde var. Şer'iye sicilleri, İslam muhakeme hukuku, Osmanlı devri uygulaması, Hı. Abdülaziz Bayındır. Tanırsınız evet. herhalde. Nerden İşbirliği sistemi başlık 74. sayfa. Bu sistem 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ferdiyetçi ve demokratik cereyanın tesiriyle tahkik sistemine karşı bir tepki olarak meydana çıkmıştır. Bugün Avrupa yani bu tahkik sistemi dedikleri de şu bak böyle onu da oradan okuyayım. Ezbere söylemiş olayım yani şimdi birisi der ki kendi kafasından konuşuyor. Bak bu da tahkik sistemi. Sanığın bir eşya gibi kabul edilerek ona hiçbir hak ve hürriyetin tanınmadığı muhakeme sistemidir. O zamana kadar batta böyle. Bu sistemde hakim delilleri toplamak hususunda serbesttir. İddia ve müdafaanın delilleriyle bağlı değildir. Yani hakim sen suçlusun dedi mi adam şey hiçbir savunma hakkı yok. Tamam. Yani Hiçbir suç işlememiş bir da idama mahkum edebilir. Muhakemenin her safhası gizlidir. Sanığın sadece yazılı müdafası alınır. Bu sistem, o da ne işe yararsa, bu sistem Avrupa'da kralların kurulmasıyla yaygınlaşmıştır. Krallık döneminde, bak bizimkisine bakın, buraya bakın. Aradaki büyük farkı görüyor musunuz? Yani şimdi oku, yani tahkik sistemi de bu. Bugün Avrupa memleketlerinde ve ülkemizde bu sistem uygulanmaktadır. Sana şey, şey yani şey, öbür sistem tahkik değil. Hı hı. İşbirliği sistemi. Evet, işbirliği sistem. Şimdi işbirliği sistemi nasıl bir şeymiş onu göreceğiz. Sanata tanınan haklar siyasi rejimlere göre değişmekle birlikte bu sistemin ana hatları şöyledir. Bir iddia olmadıkça hakim işe el koyamaz. İddia görevini toplum adına yapmak için savcılık denen resmi bir makam kurulmuştur. Yani şimdi sizin eskiden her vatandaş savcı yetkisine sahipti. Kamu kamu aleyhine işlenen her şeyi bende rahatsız ettiği için herkes böyle bir şeye sahipti. Ne kimseyi dinlemeye ihtiyaç var? Ne takibe ne şuna, ne buna. Zaten herkes birbiriyle rakip haldedir. Böyle bir yetki insanlara verildiği için kimse suç işleme hakkını kendinde göremiyor. Çünkü eşinin onu mahkemeye vermesinden korkuyor. Yani. Çünkü herkese bu hürriyet verilmiş. Öyle olunca, öyle bir yapı oluşuyor ki, kimsenin suç işlemeye cesaret etmesi mümkün değil. Devam et şimdi. İddia görevini toplum adına yapmak için savcılık denen resmî bir makam kurulmuştur. Taraflar ve hakim arasında kurulan işbirliğinin derecesi muhakemenin safhalarına göre değişmektedir. Ön soruşturma safhasında kaide olarak muhakeme gizli ve yazılıdır. Hah orada dur. Mesela Osmanlı yargı sisteminde ceza yargısının bütün safhalarının halka açık olması mecburidir. Hakimin gönlüne bırakılmaz. Öyle keşif ve tahkikat şu, bu, şu mahkemenin tüm safhaları halka açık olmak zorundadır ve kural şu. Eğer o e, şey sanık e, sandalyesinde oturan kişi suç işliyorsa hakim de işleyebilir. Onun için buna bu fırsat verilmemelidir. Yani e, mesela bir keşif etme tahkikatı mı gidiliyor? O bölgenin önde gelen kişileriyle gidilir, hepsinin ismi yazılır. Mutlaka tutanak tutulur ve deftere konur. Yani hiçbir safha gizli değildir şeyde ceza yargısında. Bugün öyle değil. Evet. Ön soruşturma safhasında kaide olarak muhakeme gizli ve yazılıdır. Görüşlerin karşılıklı olarak ortaya konması azdır. Muhakemenin tam karakteri son soruşturma safhasında kendini gösterir. Bu safhanın en önemli bölümü olan duruşma devresinde muhakeme açık. Sözlüğü, taraflar ve hakimin karşılıklı görüşlerini ortaya koyması şeklinde olur. Hakim, delil araştırmada serbest olup, tarafların ileri sürdükleri delillerle bağlı değildir. Bak, Osmanlı'da hakim asla delil araştırma yetkisine sahip değildir. Gözüyle görmüş olsa bile olayı, orada eğer hakimlik yapacaksa ağzını açamaz okundu. Şahitlik yapmak istiyorsan hakimlik koltuğundan in, Gel şahit olarak sen kendi şey yap, burada geldi dinle, dinle kendini dinle. Yani dinlesin bir başka hakim. O zaman da diğer diğer şahitlerden hiçbir farkı olmaz. Bu adam falan geride kadıymış hiç önemli değil. Yani hakim delil toplamakta serbest ne demek ya öyle şey mi olur? Evet devam et. Hakim, delil araştırmada serbest olup, tarafların ileri sürdükleri delillerle bağlı değildir. Yani de, tarafların ileri sürdüğü delille bağlı. Hakim, delille bağlıdır Osmanlı'da. Kesinlikle öyle, delille aykırı hareket edemez, asla. Ve çok sıkı da denetim vardır. Denetimi de bugünkü gibi yargıtay yapmaz, ulema yapar. Hangi alimin denetleyeceğini de bilmediği için, son derece dikkatli olmak zorundadır. Niye? Çünkü o, o şey, haksızlık uğradığı, kanaatinde olan kişi hangi aleme istediği aleme götürür. Orada bir yanlış olduğuna dair küçük bir not düşsün, doğru şeye saraya şikayet edilir. Saraydaki divan bunun içindir. Ve o incelenir. Haksız bulunduğu zaman, ve çok ciddi bir inceleme yapılır. O sarayın nasıl işlediğini bilenler gayet iyi bilirler. Ondan sonra eğer e, hakim haksız bulunmuşsa aynı hakime gönderilmez. Bugün aynı mahkemeye gönderiliyor şeyde yargıtayda bozulan karar. Hayır, kesinlikle aynı hakime gönderilmez. Müvella adıyla sırf o davaya bakması için bir kişi yargı şey hakim olarak görevlendir. O kişinin kim olduğunu kimse bilemez. Sadece o davaya bakar, sonuçlandırır boşuna altı, altı buçuk hasır o devlet boşuna mı yaşadı? Dünyada böyle tecrübeye sahip olan bir başka insan grubu yok. Yani şimdi bunların torunları Avrupa'nın hukukuyla nasıl bir şey yapar? Yani bugün eğer düzenleme yapıyorlarsa ki yapmalılar mutlaka bütün dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Bütün dünyaya. Hele ceza hukuku bizdeki bak, ceza hukuku konusunda iki tane doktora yaptırdım. Birisinin savunması yarın olacak. Birisi geçtiğimiz şeyde bitti. Tam yani böyle bir ceza hukukunu insanların hayal etmesi imkansızdır. Matematiksel. Suçta ceza arasında tam bir denge kurulur. Alın matematik olarak yapın hesabını. Evet, devam et. Ama ben bunu söylerken Osmanlı'yı kastetmiyorum. Kur'an'ı kastediyorum. Yanlış anlaşılmaz. Evet. Sisteme işbirliği isminin verilmesinin sebebi, davacının ortaya attığı tez, davalının karşı tezi ve ileri sürülen delillerin, hakimin bir senteze ulaşmasına yardım etmesi dolayısıyladır. Muhakemeye katılan süjeler içerisinde hakime çok geniş takdir salahiyeti verilmiş ve delillerin değerlendirilmesi tamamen hakimin subjektif kanaatine bırakılmıştır. Reddettiği bir delili niçin reddettiğini objektif bir şekilde belirtmesi gerekmez. Bu konuda bir üst makamın, yargıtayın denetimi de yoktur. İşbirliği sistemi tahkik sistemini temel prensipleriyle yaşatmaktadır. Çünkü bu sistemde de hakim delil toplamakta serbest olup iddia ve müdafaanın delilleriyle bağlı değildir. Kaldı ki iddia makamını işgal eden savcı da devletin bir memurudur. Böylece devlet vatandaşa hem suçu isnat eden hem de bu isnattan dolayı onu yargılayan makam durumundadır. Bugün de öyledir. Değişiklik yapılıyorsa geçen hafta da söyledim. Bir kere savcılık kurumu diye bir kurum olamaz. Bu kesinlikle kaldırılmalı. Bir, 2. Hakimlerin bu şekilde yani Batı'dan gelen yetkilerle donatılması da asla kabul edilemez. Ya bu ben yani bu konuda bütün dünyanın muhtaç olduğu şeyler bizde var. Başkasından nasıl istenir bu? Evet, bitti mi? Başlasan şurayı da oku. Ok şu da oku da bitsin bak şu kızım. Evet, ispat yükü ceza yargılamasında ispatla mükellef bir taraf yoktur. Ne sanık suçsuzluğunu ne de savcı sanığın suçluluğunu ispatlamakla yükümlüdür. Evet. İddianın yani sanığın suçsuzluğunu ispat diye bir man mantık olur mu? Yani mesela Osmanlı'da ben bu suçu işlemedim dedim bitti. Tamam. Öbür tarafa denir ki ispatla kardeşim. Şeksi şüphesiz ispatlamadıktan sonra adam serbest bırakılır. Şimdi efendim yok delil karartma şüphesiyle tutuklama bu ne demek ya? Yani böyle bir şeyi siz bir Osmanlı'yla bir konuşsanız size kahkahayla gülerler. Yani böyle şey olur mu? Evet, devam et. İddianın aydınlatılması mahkemece re'sen yapılır. Taraflar ve mahkeme her türlü kaynaktan yararlanarak maddi gerçeği bulmaya çalışır. Taraflar ve mahkeme her türlü delili ortaya koyar, sonra bu deliller tartışılır ve mahkemece değerlendirilir. Mahkeme böylece sanığın suçluluğu veya suçsuzluğu konusunda bir hükme var. Tamam. Dolayısıyla yani bu bakın bu sistemin yanlışlığından 1984'te söylemişiz. Öyle bugün falan değil. Öyle birilerinin çıkıp da yani dedikodu etmesi mantıklı bir şey, mantıklı değil. Şimdi burada sonuç olarak şunu söyleyeyim: Bir kere bizimle Batılların kıyası mümkün değil. Ama biz biz olmaktan çoktan çıktığımız için Batıllar göreceli olarak ortaya çıktılar. Yani sular çekildi. Eski denizin altında bulunan o birtakım tepecikler ada haline geldiler. Yani biz sahneden çekildiğimiz için onlar varlık ortaya koymaya başladılar. Bizim şu anda bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Elhamdülillah o konuda da bütün şeylerimiz, bilgilerimiz, şunlar var da kendine güvenecek insanlara ihtiyacımız var. Bu, ben bunu burada söylüyorum. Madem bugünlerde yargı sistemi üzerinde konuşmalar oluyor, yetkililer bunu da bilsinler lütfen. Bak, size geçen hafta söylediğimi tekrar edeyim. O şeyde e, Michigan Üniversitesi'ndeydi daha sonra İngiltere'ye gelip öğretim üyeliği yapan Doktor Ruth Murphy, ki 3-4 senedir görüşmüyorum artık hayatta mi değilim ondan da haberim yok. Adama şunu söylemiştim yani bir gün işte şeyde de arşivinde çalışıyor. O zaman da şeyimiz yok, kaloriferimiz yok. Benim odamda soba yanıyor, öbür odalar soğuk. Onun için benim yanımda çalışması gerekiyordu. Çalışırken baktım ki böyle duramıyor. Ha, hayırdır dedim ne var? Şahıv kardeşim bakıyorum o kadar basit yöntemler uygulanıyor ki şeyde sistemde ben ne olduğunu söyleyeyim mi? Çünkü hemen şey yapmazsınız çünkü o başka bir sahaya açar. Ya bu basitte mükemmellik. Ya bu inanılır gibi değil diyor. Bakıyorsunuz, son derece basit, öbür tarafa bakıyorsunuz ki kimsenin haksızlık yapması imkansız. Dedim, peki siz ben sana bir şey sorayım dedim, niye hep siz geliyorsunuz burada araştırma yapıyorsunuz, Amerikalılar daha çok geliyor. İşte onun için o hanımefendi gittiği her yerde bize bizimle ilgili sorulara karşılaşmış. Dedi ki, bak ben sana bir gerçeği söyleyeyim. Elimizdeki yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz dedi Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırrını araştırıyoruz. Dedi. Tam 11 yıldır nerede Osmanlı arşivi varsa orada araştırma yaptım. Ben de hasta olan kanaat şu Osmanlıyı büyük yapan şaşmaz adaletidir. O kişinin kanatı yani. Öyle insanların ne dini, ne ırkı, ne ülkesi, ne maddi durumu, ne şu ne bu. Adalet karşısında herkes eşit. Dolayısıyla şeyde, ama o zaman da şimdi, ertesi günde ona şunu söyledim. O sıralarda Hatırlayanınız vardır, Köle-i Zavra diye bir film oynuyordu. Televizyonlarda. Ben bazen böyle bakıyordum evde. Dedim ki ya televizyon... ama birkaç gün sonra söyledim, o gün değil. Dedim ki ya şeyde köle izavra diye bir film oynuyor. İşte bunlara karşı baktım, Amerika'da dedim zencilere pek eşitlik hakkı vermiyormuşsunuz. Doğru mu dedim. Bak, i̇şte bir iki gün önce Osmanlı'nın ırk ayrımı yapmadığına, buna hayran olduğuna söyleyen adama, bir de onu yoklama, yoklamak için dedi ki, onlar dedi bizimle eşit olmak istiyorlar. Asla kabul etmeyiz. Hani dedim sen ırk ayrımına şey yapmadığı için Osmanlı'ya hayrandın. Ne oldu dedim? Ne oldu dedim? Ve dedim bu işlaflı olmuyor içselleştireceksin bunu.